vakti vaktin gelmesi, bi <gülüyor> anla salahtun ve furodatun çünkü o farz olmuş namazdır. Baştura lha duhul vakti, onun için inşaat koşuluyor, duhul vakti vaktin gelmesi, kalan salawati geri kalan namazlar gibi vaktin gelmesi onda şart koşuluyor, şart koşuldu. Bela tesir o, olmaz kabla vakti ha, vla bagdha. Onun vaktinden önce ve vaktinden sonra sahip olmaz. Bir kavruyu Teala Adatada şöyle buyurduğundan dolayı لِأَنَّ السَّلَاةَ كَانَتْ عَلَمْ مُمِن۪ينَ Doğru oku. لِأَنَّ السَّلَاةَ Doğru oku. لِأَنَّ السَّلَاةَ لِأَنَّ السَّلَاةَ لِأَنَّ السَّلَاةَ كَانَتْ عَلَمْ مُمِن۪ينَ Muhakkak-ı namaz ve ünnenin üzerine kitab-el-maukut-el vakti belirlemiş olarak yazılmıştır. Bu adağı on edası, بعد الزوال güneş mi sonra onun edası, اخترو او اخبرو daha hazırlanmıştır. Evet daha ihtiyaçdadır. يَنْهُ <gülüyor> الْوَقْتُ مَا كَبِّرَ كَانَ يُسَلِّمَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ bir ektere avukatihi çünkü Rasulullah Aleyhisselam çoğunlukla onun o vakitte kılmıştır. Ve eda'uha onun edası qabla zavali Tüneş-i Meynet-i ki edası mahal-u hilafin beynel ulamayın ulamalar arasında hilafin mahalidir. Ve aharu vaktiha onun son vakti آخر وقت صلاه الظهر آخرو و آخر وقتها آخر وقت صلاه الظهر öğlen namazının son vaktidir bekhine de olarak düzgün oku bekhine bekhine bekhine bila khinati olarak öğlen namazının son vaktidir evet şimdi biz geçen dersimizde dedik ki son olaraktan dedik kitabımızda okuduğumuz kitapta cuma namazının gerekleriyle alakalı konu biraz dağınık bir şekilde anlatılmış. Biz bunları iki başlık altında toplayabiliriz dedik. Birincisi şurutul vücub. ikincisi de şurutul saha dedik. Şurutul vücubtan kast edilen şey yani cuma'nın mükellefin üzerine vacip olabilmesi için gerekli olan şartlardır dedik. Şurutul sahha de kastımız ise Cuma mükellefin üzerine vacip olduktan sonra onun sahip olabilmesi için Allah katında makbul olup eserinin onun üzerine terettüp edebilmesi için yani insandan kazayı düşürebilmesi için gerekli olan da dedik. Şurutul wücub ile alakalı Cuma insana hangi şartlarda vacip olur? Hangi şartlarda Cuma günü öyle değil de Cuma namazı kılmamız gerekir? Dedik bunlar iki kısım şartlardır. Birincisi alimlerin arasında ittifak edilen şartlar. İkincisi, alimlerin kendi aralarında ihtilaf ettikleri şartlardır. İttifak ettikleri, bütün teklifin şartlarında olduğu gibi İslam'dır. Ondan sonra bir de tekliftir. Yani kişinin aklının olması, buluk ehli olması, teklif ehli olmasıdır. Üçüncüsü ise erkekliktir. Yani Cuma'nın farziyeti erkeklerin üzerinden farzdır. Kadınlara gelince kılsalar olur, onlardan ölen namazını düşürür ama kılmasalar da Onlara bir zararı olmaz dedik. Bunlar ittifak edilen. Bir de ihtilaf edilenler var dedik. İhtilaf edilenlerden kaç tanesini anlattık biz? İki tanesini anlattık değil mi? Birincisi istiğdan. Yani kişinin Cuma namazını kılabilmesi için o beldeyi kendisine vatan edilmiş olmasının gerekliliği. Onu anlattık. İkincisi ise sefer. Yani ikame meselesini anlattık. Bunun dışında şartlardan bir tanesi neydi? İhtilaf edilen şartlardan. Bir tanesi konunun içerisinde anlattık. Ee, kaç olmuş oldu? iki tane anlatmış olduk biz değil mi? Üçüncüsü Cuma namazı için şehir olması şart mıdır? Yoksa köylerde de Cuma namazı kılınabilir mi? Bunu da zaten biz <gülüyor> ikinciyi anlatırken anlattık. Dördüncüsü ise Cuma namazı için mescit veyahut da belli bir yapı, belli bir bina olması gerekir mi, gerekmez mi? Dedi ki bazıları buradan yola çıkıp Şekil belirlemeye çalışmışlar. Şöyle bina edilmiş olması lazım. Bu maddeden bina edilmiş olması lazım. Bunlar ihtilaf mahalli olan ve racih olanın da bunların şart olmadığıdır dedik. Yine mesela üzerinde ihtilaf edilen meselelerden bir tanesi burada zikredilmeyen, bizim bugün zikredeceğimiz şuru-tür-vücub'tan. Kaç kişiyle beraber cuma namazı farz olur. Yani cuma namazının mükellefe vacip olabilmesi için, farz olabilmesi için belli bir adet şart mıdır? Yoksa şart değil midir? Alimler bu konuda ihtilaf etmişler. Hem de geniş, yani mevzulu çok geniş mevzulu bir ihtilafta bulunmuşlar. Ta Hafız bin Hacer 15 tane görüşten bahsetmiş. 15 tane ayrı görüş. Bunların temelinde en yani yukarıdan aşağıdan yukarıya doğru gidersek en meşhur olan işte en az sayıdaki görüş iki kişinin kılacağı Cuma namazının onlar hakkında sayıh olacağı görüşüdür. Eğer iki kişi bir imam bir de bir tane me'mum söz konusu olursa orada cuma namazı olur. Niye? Çünkü cuma namazı için cemaat şarttır. İslam'da cemaatin en azı da iki kişidir. Öyle değil mi? Yani peygamber aleyhissalatu vesselam çünkü Malik ibn-i Huvayl ise demiş ki siz yolculuğa çıktığınızda içinizden biriniz ezan okursun. Felye ummekuma ekberukuma. Büyünüz de size imamlık yapsın. İki kişiden biri Cemaat imamı olarak imamlık yapabilir. Bundan dolayı demişler Malik İbni Hüveyris'in hadisinden dolayı ki daha önce geçmişti zaten. iki ayrı konuda geçmişti bu hadis. Hem ezan bahsinde hem cemaat bahsinde. Dedi ki iki kişinin ee, bulunduğu topluluğa cemaat ismi ıtlak edilebilir şeran. O zaman İbni Hazm ve bazı alimler demişler ki iki kişi cemaattir. Ve iki kişide de Cuma namazı kılınabilir. İmam bu Hanife'nin mezhebinden üç ve dört... Yani kim imamlar demiş ki üç kişi olsa yeterlidir çünkü akalur cem üçtür demişler cemin en azı üçtür. Kimisi de imamla beraber üç kişi olacak yani toplam dört kişi olacak demişler imamın dışında üç kişilik bir cem olacak İmam bunun dışındadır demişler. Kimi alimler işte 20, 30 gibi bir sayı söylemişler. Kimisi 12 demiş çünkü demiş. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Cuma namazını kıldırdığında Şam'dan gelen kervan için insanlar kalktılar. Toplam Peygamberimizin etrafında 12 kişi kaldı. Demek ki 12 kişiyle Cuma namazı saygı olabiliyor. Tabi alakasız bir istediler. Konuyla uzaktan yakından alakası olmayan bir delili delil olarak kullanmışlar. Bir de İmam Şafir'in görüşü var. 40 kişi olması lazım. Yani Cuma'nın saygı olabilmesi için 40 tane insanın olması lazım. Onlar da hem ancak 40 kişi gibi bir topluluğa... Yani Cuma namazının şiar oluşunu ifade edecek bir kalabalığın olacağını, hem de bazı eserlere dayanmışlar. Yani <gülüyor> hadis olarak zikrettikleri ama zayıflığında ittifak olan bir takım hadisleri de kendilerine delil olarak kullanmışlar. Yani 40 kişi olduğu zaman sünnet olan ancak Cuma namazı 40 kişi olduğunda kılınır gibi Cabir'den ve başkalarından rivayet ettikleri, rivayetleri kullanmışlar. Tabi bunlar zayıf. O zaman alimlerin şerûtur vücûb diye ihtilaf ettiği maddelerden bir tanesi de nedir? Adet meselesidir. Tamam. Racı olan nedir peki bunlardan? İki kişi ile cuma namazının kılına bileceğidir. Çünkü cemaat iki kişinin üzerine ıtlaq edilmiştir. Şeriatın örfünde cemaat iki kişinin üzerine ıtlaq e, edilmiştir. En yakın olan görüş de ikinci derecede üç veyahut da dört diye görüştür. Bunun dışındakilerin de zaten delilleri mevcut değildir. Bu ne demek? Yani şurutur vücub biz dedik şurutul vücub ne demektir? Bu şart yerine geldiğinde cuma senin üzerinden farzdır kılman lazım. O şart yerine gelmediğinde cuma senin üzerinden farz değildir. Kılmasan da olur. O zaman 40 kişi olmasa mesela İmam Şafii'ye göre cuma orada bulunanların üzerine ne değil? Vacip değil. İki kişi olsa İmam Hanife göre Cuma orada onların üzerine vacip değildir. Yani adetteki ihtilafın pratikteki yansıması budur. Tamam mı? Yine üzerinde ihtilaf edilen meselelerden bir tanesi meşhur olan meselelerden bir tanesi imamın izni gerekli midir yoksa gereksiz midir? İmamın izni gerekli midir yoksa gereksiz midir? Yani Cuma namazının insanlara vacip olabilmesi için bir imamın varlığı ve o imamın varlığıyla beraber izninin olması gerekli midir gerekmez midir? Hanefilere göre Müslümanların bir imamı yoksa onlara cuma kılmaları için izin verecek veya onlara cuma imamı tayin edecek veya vali tayin edecek bir imamları yoksa cuma namazı kişilerin üzerine vacip değildir. Tamam? Cumanın vücub şartlarından bir tanesi de halifenin veya halifeye niyabet edecek olanlardan bir tanesinin vücudiyeti ve vücudiyetiyle beraber de iznidir. Neye dayanarak bunu söylemişler? Hanefiler böyle bir şart getirmişler. Biz kitabın girişinde konumuzun girişinde Cuma namazıyla ilgili dedi ki İbn-i ve başka hadis kaynaklarında da var. Yani en meşhurunu söylüyoruz. İbn-i Eee Cabir'den Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'dan bir hadis rivayet ediyor bize. Değil mi? İnna Allah katferade aleykumul cum'ata fi makami haza fi yomi haza fi shahri haza fi haza. Allah benim bu makamımda, bugünümde, bu yılımda, bu ayımda cuma namazını size farz kıldı. Ve kıyamete kadar da bu farzdır. Kim onu onu inkar ederek ve lahu ta olarak Adil veya zalim bir imamı olduğu halde terk ederse Allah onun e, onu bir araya getirmesin. Onun namazı yoktur, hacı yoktur, zekatı yoktur, orucu yoktur ta tövbe edinceye kadar. Allah tövbe edenin tövbesini kabul eder. Ne diyor Peygamber Aleyhissalatu vesselam bu hadiste? Bu hadise göre diyor ki: "Fementerakaha istihfafen biha au juhudan laha imamun adilun." Yani onu küçümseyerek veya da onu inkar ederek terk eden. Eğer zalim veya da adil bir imamı varsa. Hanefiler demişler ki demek ki Cuma'nın terkinde asıl mesele nedir? Asıl mesele imamın varlığıdır. Yani ister zalim olsun ister adil olsun bir imam olacak. Niye? Çünkü Peygamber aleyhissalatu vesselam terken hukubetini imamın varlığına bağlamıştır. Yani onun zalim veya da adil bir imamı olduğu halde Cuma namazını hafife alıp Veyahut da Cuma namazını küçümseyerek Eğer terk ederse Onun şeyi yoktur Allah azze ve celle namazı yoktur Orucu yoktur cekati yoktur Vesaire demiştir Onun için demişler bu vahidin Gerçekleşebilmesi için Hadisteki kayıtların yerine gelmesi lazım Öyle değil mi? Nedir hadisteki kayıtlar? Zalim veyahut da adil bir imamın varlığıdır Şimdi hatırlıyorsanız biz o dersimizi anlatırken demiştik ki, biz o bahsi dedik nereden naklettik çoğunu? İbni Recep'ül Hanbeli'nin Feth'ül Baris'inden naklettik değil mi? Dedik İbni İbn Recep'ül Hanbeli'nin de aynı Hafız İbni Hacer'in kitabıyla aynı isimde olan Bukhari'ye yazdığı bir şey var değil mi? Feth'ül Baris tamamlayamadığı şayet tamamlasaydı kimi alime göre şeyinkinden daha güzel olacaktı i̇bn Hacer'inkinden daha güzel olacaktı diye bir kanaat da var bazılarında. Ama tabii Allah'u alem, bir kitap İbn-i Hacer'in kitabına ulaşamaz yani. Bu konuda Allah azze ve celle ona bir kabul de kılmışsak. Ve Hasan Orada dedi ki bu hadisi rivayet ettikten sonra, bu hadiste ıttirap vardır ve ihtilaf vardır. Hadiste ıttirap vardır. Yani hadiste çelişki vardır. Raviler hadisi rivayet ederken tercih, muttareb hadis ne demekti? Muttareb hadis. Tamam başka. Bu hadis. Tanımı neydi peki Arapça? Tanımı? Tanımı neydi? Yok mu hatırlayan tanımının? وَزُغْتِلَافِ سَنَدٍ اَوْ مَتْنٍ مُطَّارِبٌ اِنْدَ اُغَيْلِ الْفَنِّ Eğer senette veya metinde ihtilaf varsa bu, bu fennin ehlinin yanında muttarip olan bir hadistir dedik. Ve muttarip hadiste zayıf hadisin kısımlarındandır. Hakeza İbn-i Hacer'den, Hakeza Darakutniden, Kutni'den, Hakeza i̇bn Abdülber'den alimler bu senedin vahiy bir isnad olduğunu söylemişler. Vahiy isnad neydi? Biz demiştik ki bir şeyin zayıf olduğunu ifade edebilmek için farklı farklı lafızlar vardır. Değil mi? Her cümle ayrı bir mertebeye devlet eder usul hadiste. Yani bir adama zayıf demekle, ad'afun demekle, vahiy demekle, Kazzab demek arasında, metruk demek arasında, münkerül hadis demek arasında çok büyük farklar var. Öyle mi? Yani sen bir adama leyyinul hadis demenle mesela, muttehemu bil kezib demen arasında çok büyük bir fark var. Seyyi'ul hafız demenle mesela, bir adam için terakuh hadisehu demen arasında çok büyük bir fark var. Ee, mesela anlaşıldı. Yani e, Vahide bir ravinin, e, zayıflıkta çok şiddetli zayıf olduğunu veya bir senedin zayıflıkta çok üst mertebe zayıf olduğunu göstermek için kullanılanlardan bir tanesi. Tamam mı? Ravinin evhamının çok fazla olması veya da o senede bu özelliği kendinde bulunduran ravilerin fazla olması. Buna vahiy el-isnad demişler. Yani isnadı vahiy olan bir isnaddır. Tamam Hiç değerlendirmeye bile gerek olmayan şiddetli zayıf olan isnadlardan bir tanesidir. Ondan dolayı cumhur ulema bu hadisi kabul etmemiş delil olarak. Zaten hanefilere demişler, siz kendi usulde koyduğunuz bir kaideye de muhalefet ettiniz. Siz diyorsunuz ki mefhumul muhalefet hüccet değildir. Yani hanefilerin usulüne göre mefhumul muhalefe hüccet değildir. Öyle değil mi? Cumhurda ise tafsilat vardır. Burada demişler, siz mefhumul muhalefeyle bunu çıkardınız. Yani kimin e, adil bir imamı veya zalim bir imamı olduğu halde cumayı kılmazsa şöyle şöyle olur. Yani... Demek ki adil bir imamı olmadığında veya zalim bir imamı olmadığında cuma kılmasa da bir şey olmaz. Öyle mi? Bu nedir? Mefhumul muhalefedir. Nas'ta olmayan, susulanın muhalefinden çıkarılan hükümdür. Öyle değil mi? E demişler siz kendi usulünde koymuş olduğunuz kaideye de muhalefet ettiniz. Yani hem dayandığınız zayıf bir asıp, hem de çıkardığınız istinbat metodu kendi usullerinize aykırı olan bir şey. Bir deli. Ayrıca Hanefiler bir şey daha demişler. Demişler bütün İslam tarihi boyunca Cuma namazı sadece imamların izniyle kılınmış. İmamların tayin ettiği, imamların müsaade ettiği hem mahal olarak, mekan olarak hem de namazı kıldıracak imam olarak bunların tayin ettikleri arasında kılınmış. Tabi Cumhur buna da itiraz etmiş. Demiş öyle değil. Mesela en büyük delilleri Cumhur'un Hazreti Osman dönemidir. Hazreti Osman kendi döneminde muhasara altındayken öyle değil mi? Hazreti Ali insanlara cuma namazını kıldırdı ve Hazreti Osman'ın izni yoktu, haberi dahi yoktu. Yani kimin namaz kıldırdığından, dışarıda ne olduğundan haberi dahi yoktu. Cuma imamı da Hazreti Ali değildi. Yani Hazreti Osman muhasara altına alınmadan, isyancılar onun evini kuşatmadan önce cuma imamı da Hazreti Ali değildi. Sahabeden hiç kimse de buna itiraz etmedi. Osman'ın izni yoktur. Osman Radıyallahu' an izin vermemiştir. Cuma olmaz diye şey yapmadı. Ayrıca İmam Ahmed'in söylediği bir şey var. Şam'da fitne diyor. Savaş 9 sene sürdü. İmam olmamasına rağmen insanlar Cuma namazını imamın izni yoktur diye terk etmediler. Kendi aralarından bir imam seçtiler. Ve Cuma namazlarını ona kıldırdılar diye. Anlaşıldı. E cumhur ne demiş o zaman? Demiş aslen zaten bir şeyin şart koşulmasının delilinin olması lazım. Çünkü şart bir şeyin üzerindeki ziyadedir. Öyle değil mi? Bu ziyadenin de delilinin olması lazım. Hanefi ulemasının delilinin de delilleri de bu konuda geçerli olan deliller değildir demişler. Çürütmüşler. Onun için demişler ki cumhur, imamın izni olup cuma namazını kılmak müstehaptır. İmamın izninin olması ve cuma namazının kılınması müstehaptır. Güzel olan bir şeydir. Fitneyi engelleyen bir durumdur. Ama olmadığı zaman da cuma namazı kılınabilir. Müslümanların kendi arasından seçtiği biri onlara cuma namazını kıldıra. Bir. Anlaşıldı. İnşallah. Şimdi bunu bitirdince bu defa neye geçtik? Bu defa şurutuz sahaya geçtik. Yani diyelim ki bu şartlar yerine geldi ve cuma bizim üzerimize vacip oldu. Bu şartlar yerine geldi ve cuma bizim üzerimize vacip oldu. Nasıl kılınan bir cuma Allah katında olur. Sıra onun şartlarına geldik. Tamam? Cuma vacip olduktan sonra Cuma namazını nasıl kılacağız? Cuma namazının sahati için rükün olan şeyler, erken olan şeyler, şart olan şeyler nelerdir? Önce namazın dışındakileri göreceğiz, şurut. Sonra namazın içindekileri göreceğiz, rükünler, Tamam? Dedi ki, bir, vaktin girmesi. İttifak ile Cuma namazının sahih olabilmesi için temel şart Cuma namazının vaktinin girmesidir. Tamam? Dedi ki, duhulul vakti, vaktin girmesidir. لأنها صلاة مفروضة çünkü o farz olan bir namazdır. فاشتريت لها دخول الوقت كبقية الصلوات. Onun için diğer namazlara vakit şart koşulduğu gibi ona da vakit şart koşuldu. فلا تصح قبل وقتها ولا بعدها. Ne vaktinden önce ne de vaktinden sonra kılınan cuma namazı sahih olan bir cuma namazı değildir. لأن الوقت الذي كان يصليها فيه رسول الله sallallahu aleyhi ve sellem dedik atladık in salat kat kana kitaben mevquuta. çünkü namaz müslümanların üzerine belli bir vakitte farz kılınmıştır. Demek ki umumen alimlerin hepsi ittifakla ittifak ile ittifak etmişler ki demişler cuma namazının sıhhatinin temel şartı vaktinin girmesidir. Deril çünkü demişler nasıl ki bütün namazlar farz namazlar için vaktin girmesi şartsa cuma namazı da farz olan bir namazdır onun içinde vaktin girmesi lazım. Burası ittifak ettikleri nokta. Tamam? Şimdi bu sefer ihtilaf etmişler. Cuma namazının vakti nedir peki? Cuma namazının vakti nedir peki? Şimdi biz cuma namazının vaktinin nerede ne olduğunda ihtilaf ettiklerini nereden anlıyoruz? Yani metnin neresinden anlıyoruz bunu? <gülüyor> Bak dedi ki وَأَدَاؤُهَا بَعْدَ الزَّوَالِ اَفْضَلُ وَأَحْوَةُ Zevalden sonra onu kılmak efdal ve olandır. En faziletli ve en ihtiyatlı olandır. Otomatik ben biz bu cümleden neyi anlıyoruz? Demek ki buna göre yani bu kitabı yazan müellife göre zevalden önce de kılınması olabilir. Çünkü biz demiştik ki ism-ı geldiğinde bu neye delalet eder? İkisi de hayırda ortaktır. Bir tanesi diğerinden daha fazladır. Yani Zeydun a'lemu min amrin dediğimizde Zeyd Amr'dan daha alimdir. İsm-i bunun manası da alimdir, Zeyd de alimdir. Ama Zeyd'in ilmi alimden Amr'dan daha fazladır. Biz Cuma namazını zevvalden sonra kılmak daha eftaldir dediğimizde otomatikmen önce de kılınabilir. İkisi de bu konuda eşittir. Fazilet ikisine de vardır. Ama son akılmak daha ayıftandır. İkisi de kılınabilir ama son akılmak daha ihtiyatlıdır. O zaman alimler cumanın e, vaktin cumanın sıhhat şartlarından olduğu konusunda ittifak etmişler ama vaktinin ne olduğunda ihtilaf etmişler. Cumhur ulema demiş ki cuma namazının vakti öğle namazının vaktiyle aynıdır. Cuma namazının vakti öğle namazının vaktiyle aynıdır. Niye? Demişler çünkü Cuma namazı öğle namazının vaktinde eda edilen bir namazdır. Ve vakti de onun vaktidir. Öğle namazının vakti nedir peki? Güneşin meyletmesidir. Öyle değil mi? Yani bizim vakit babında, namazın vakitleri babında görmüş olduğumuz bütün e, rivayetleri aynı şekilde bunun içinde kullanmışlar. Ayrıyeten bir de demişler ki Cuma günü Cuma namazının da bu vakitte kılındığına dair elimizde ekstra deliller var. Öyle mi? Mesela demişler, Cabir radiyallahu anh <coughs> diyor ki, biz cuma günü peygamberle beraber güneş meylettikten sonra cuma namazını kılardık. Çok açık. Öyle değil mi? Biz cuma günü güneş meylettikten sonra peygamber aleyhissalatu vesselamla beraber cuma namazını kılardık. Bunun gibi birkaç rivayet daha var. Yani birkaç sahabe aynı lafızla işte Güneş ettiğinde Peygamberimiz Cuma namazını ikame ederdi. Biz Güneş ettikten sonra Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la beraber Cuma namazını kılardık. Modelinde hadisler var. Cumhur bundan neyi çıkarmış sonuç olarak? Demiş demek ki Cuma namazının vakti ile öğle namazının vakti aynıdır. Hem umumi deliller buna işaret eder hem de hususi deliller buna işaret eder. Hanbeli âlimleri demişler ki öyle değil. Demişler, iftar olan, en güzel olan Cuma namazının aynı öğle namazı gibi zevalden sonra kılınabilmesidir. Ama güneş zeval bulmadan önce de Cuma namazı kılınabilir. Bu konuda da bizim elimizde deliller var demişler. Tamam? Güneş meyletmeden önce Yani öğle namazının vakti girmeden önce Cuma namazı kılınabilir. Bu konuda bizim elimizde deliller var demişler. Tabii hangi vakitte kılınır? Hanbelilerin arasında ihtilaflı bir konu. Yani çoğu 5. ve altıncı saatte kılınabilir demişler. Yani güneş meyil bir 1 veya 2 saat önce den kılınabilir demişler. Bir kısmı ise bayram namazının kılındığı gibi yani güneş doğu bir mızrak yükseldikten sonra cuma namazı kılınabilir demişler. Bayram namazının vakti cuma namazının vaktidir demişler Hanbelilerde. Ama Hanbelilerin geneli cumhuru demişler ki beşinci veya altıncı saat yani güneş doğduktan sonra beşinci veya altıncı saatte cuma namazı kılınmaya başlanabilir ya elhamdülillah çünkü demişler şeydir e, peygamber aleyhissalatu vesselamın bu saatte cuma namazı kıldığına dair elimizde naslar var demişler Tamam nedir peki o naslar? kim söyleyecek? nedir o naslar? normalde ezber yaptığınız yerlerde var yani mesela Buluğul Meram'da Cuma babında bunların almış oldukları hadisler rivayet olaraktan var. Evet. Mesela bunlardan bir tanesi hangi hadis? Kunn nusalli <Sessizlik> ma Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem el cum'ate sunne nezhabu ila cemalina ve uta summa nezhabu ila rihalina evet fe hatta tazul <Sessizlik> el şems bis peygamberimizle cumayı kılardık sonra hayvanlarımızın yanına giderdik yani develerimizin yanına giderdik onlara istirahat ettirirdik onlarla ilgilenirdik ne zamana kadar güneş meyledinceye kadar. Şimdi demiş ki burada Hanbeli Alemleri bu hadis sahihtir, sahihtedir bu hadis. Öyle mi? Ve bu hadiste delalet ediyor ki sahabe cumayı kıldıktan sonra hayvanlarının yanına gidiyor, hayvanlarıyla ilgileniyor, o ilgilenme esnasında yani hayvanlarla ilgilenme işlemi bittiğinde güneş meylediyor. E siz diyorsunuz ki güneşin meylettiği an ölen namazının vaktinin girdiği andır. Tamam burası icma olan bir şeydir. Demek ki diyorlar cuma namazı vakit konusunda öğlen namazı gibi değildir. Öğlen namazı kılınabilir diyorlar. Anlaşıldı Yine mesela başka bir tane sahabe diyor ki biz biz cuma günü cuma namazından önce cuma namazından sonra e, estağfurullah biz cuma günü cuma namazını kılmadan ne kayrule yapardık ne de yemek yerdik. Tamam? Kulna لَا نَتَغَدَّ وَلَا نَقِيلُوا إِلَّا بعد الجمعة. Biz ne kaylule yapardık, ne de yemek yerdik ancak cumadan sonra. Yani cumayı kılmadan kesinlikle kimse gidip evinde kaylule uykusu yapmazdı, öyle uykusu yapmazdı. Cumayı kılmadan önce kimse gidip evinde öğlen yemeğini yemezdi. Bazı lügatçılar demişler ki, Bir şeye kaylule denebilmesi için, Öğlen vakti yenilen yemeğe gada denebilmesi için, Güneşin henüz meyletmemiş olması lazım. Çünkü güneş meylettikten sonra ne Araplar uydukları uykuya qayrule derler ne de yemiş oldukları yemeğe gada derler. Tamam lugat Lugat olaraktan bunu çıkarmışlar. E şimdi geriye ne kalıyor o zaman? Demek ki bu adamlar cuma namazını kılıyorlardı. Yemek yiyorlardı veya uyuyorlardı hala güneş meyletmemişti. Yani güneş meyletmeden önce cuma namazı kılmış oluyorlar. Vecül İstişat anlaşıldı mı burada? Tekrarlayayım mı Vecül İstişatı? Bak demiş ki e, sahabe biz cuma namazı cuma günü cuma namazı kılmadan ne kayruhle yapardık ne de öğlen yemeğini yerdik. La netagadda ve la nakil Ne öğle yemeğini yerdik gada'yı yerdik ne de kayruhle yukhusunu yapardık. Lugatçılar demişler ki Araplar da öğlen yemeğine gada denebilmesi için Öğlen uykusuna kaylule denebilmesi için henüz güneşin meyletmemiş olması gerekir. Güneş meylettikten sonra yani öğlen namazının vakti girdikten sonra uyulan uykuya lugat olarak kaylule denmez. Örfen kaylule dense de lugat olarak kaylule denmez. Ayrıyeten yenilen yemeğe de gada denmez. Yani öğlen namazından önce yenilen yemeğe gada denir. Ha demek ki demiş bu sahabe cuma namazını kılıyordu Sonra gidip biraz da uyuyordu veya sonra gidip biraz da yemek yiyordu. Hala daha yeni öğle şey ölen namazının vakti girmemişti. Demek ki cuma namazı öğlen namazından önce kılınabilir. Anlaşıldı Cumhur ulema da demiş ki bu deliller ihtimalli delillerdir. Yani öğlen namazının, cuma namazının öğlen namazıyla aynı vakitte kılınacağına delalet eden deliller açık, sarı, kat'i. iki tarafında beraber üzerinde ittifak ettiğimiz delillerdir. Ama sizin getirdiğiniz deliller yani bir kelimenin kullanımıyla alakalıdır. Bu değişebilir. Örfi bir kullanımı lügavi kullanımının kullanımın önüne geçirmiş olabilirler. Veya sahabe mübalağa yapabilmek için yani hani biz o kadar erken işimizi bitirirdik ki bunu ifade edebilmek için hatta demiş olabilir. Yani bunlar ihtimal içeren şeylerdir. İhtimal içeren delillerdir. Bu da şurutu s-sıhhaya ettiği için böyle İhtimalin pek söz konusu olması mümkün değil. Ondan dolayı bu deliller geçerli değildir demişler. Zaten Hanbeliler de Cumhur-i Ulema'ya şu konuda muvaffıktırlar. Yani efdal olan, ahvet olan, zevalden sonra Cuma namazını kılmaktır. Ve uygulama da hep bu şekilde gelmiş. Yani Hanbelilerde de, diğer mezheplerde de uygulama bu şekilde gelmiş. Ama Hanbeliler demişler ki madem bu deliller var, madem ki bu deliller var, o zaman tamam biz böyle kılarız, efdal olan budur deriz. Çünkü Peygamber de böyle kıldı, genel itibarla deriz. Ama bunlar da vardır deriz. Yani biri bu şekilde kılarsa kılmış olduğu cuma namazı sahihtir. Vaktinden önce kılınan cuma namazıdır demeyiz demişler. Anlaşıldı mı mesela İnşallah. Devam edelim. En yakun el musallüne yani namaz kılanların orayı kendilerine vatan edilmiş mustautin olan insanlar olması gerekir. Nasıl? Bir meselken mebniyetin bina edilmiş olan meskenlerde oturmaları gerekir. Nasıl bina edilmiş meskenler? Bir mecaret ile adetu bil bina yani adetlerinin kendisiyle cari olmuş olduğu binaların olması gerekir. Yani o toplumun örfünde apartmansa apartman müstakil evse müstakil ev, tuğladansa tuğla neyse yani bi mesakine mebniyetin bina edilmiş olan meskenlerde oturmaları gerekir bi mâ adetu, adetlerinin cari olduğu yani akıp gittiği şekilde bil binaibihi onunla bina edildiği şekilde adetlerinin cari olduğu halde bina edilmiş olan meskenlerde mustavutin olmaları orada yerleşik olmaları gerekir felâ e, sahip olmaz yani cuma namazı min ehril khiyami çadır ehlinden cuma namazı sahip olmaz ve buyutu shaari kıldan yapılmış olan evlerden cuma namazı sahip olmaz ellezine onlar ki yentecuna fil galibi yani genellikle otlak yerleri arar sulak yerleri ararlar el katri yağmur yerlerini ve yen ve yenquluna buyutuhu ve evlerini de naklederler yani kimdir ehli khiyam ve ehli şar? Bu onun açıklamasıdır. Falatasehu min ehli khiyam, çadır ehlinden cuma çağı olmaz ve buyutu şari, kıldan evlerden. Yani kıldan çadırlardan ev yapanların evlerinde şey olmaz. cuma namazı olmaz. Kimdir onlar? Şimdi onların sıfatlarını açıklıyor. Ellezine onlar <gülüyor> ki yenteceun fil galibi mavatin el-katr ve yinkulun galiben hani otlak yerleri, sulak yerleri arayıp oralara yerleşen ve her buldukları otlak yere nakledilirken evlerini de kendileriyle beraber nakledenler. Yani göçebe olan insanlardırlar. Fakat kânet qabailul-arabi Arap kabileleri idi Havle al-medîneti Medine'nin etrafında وَلَمْ يَأْمُرْهُمُ bi salatil الْجُمْعَةِ Peygamberimiz onlara Cuma namazını emir etmedi. Yani buradan zaten biz bu maddeyi ne yaptık? Biz zaten bu maddeyi anlattık. Öyle değil mi? Dedi ki e, şurutur Vücub olanlardan bir tanesi de kişinin bir yerde mustavudin olmasıdır. Lakin bu cümle yanlıştır dedik. Yani işte adam çadırdan çadırda yaşayıp yerleşik hayat sürüyor olabilir. Ha dersen galiben mesela çadır ehli göçebe olduğundan dolayı tamam böyle olur. Ama çadır ehlinin cuma namazı olmaz. Bu yanlış bir şey. Yani şimdi deprem olsa biz diyelim burada çadır kursak ve çadırlarda yaşamaya başlasak cuma kılmayacak mıyız? Yani kılacağız. Öyle mi? Yani bir adam çadırda da yerleşik hayat sürüyor olabilir. Çadırda da yerleşik hayat sürüyor olabilir. Burada mühim olan şey nedir dedik? Göçebe olmamaktır. Yani mevsimden mevsime, zamandan zamana belli bir mıntıkaya gidip e, sonra böyle eviyle beraber sürekli dolanmamaktır. Belli bir yerde yerleşik bir hayat sürmektir. Dedik budur. Derin nedir alimlerin Mustavutin'e? Cuma namazını fas kılıp Mustavutin olmayana kılmamasının? Dedik çünkü Peygamberimiz ve sahabe kendi çevrelerinde bulunan ve mustavutin olmayan göçebelere cuma namazını emir etmemişlerdir. Evet. وَمَنْ اَدْرَكَ مَعَ الْاِمَامِ مِنْ صَلَاتِ الْجُمْعَةِ رَكْعَةً Yeni bir konuya geçmiş oldu şimdi. وَمَنْ اَدْرَكَ مَعَ الْاِمَامِ مِنْ صَلَاتِ الْجُمْعَةِ رَكْعَةً Kim imamla beraber cuma namazından bir rekat idrak ederse اَتَمَّهَا جُمْعَةً cum Onu cuma olarak tamamlar li hadisi abi hurayra marfuan abi hurayran marfu'an rawayatati hadithan dolayı men adrak rak'atan min el Fakat faqad adraka kim cumadan bir rekatı idrak ederse namazı idrak etmiştir rawahu el beyhakiy onu beyhaki rivayet etti ve asluhu fi sahihayni onun aslı sahihaindedir yani buhari ve muslimdedir ve in adraka Şayet bir rekattan daha az idrak ederse bi en rafa'a al-imam imam başını kaldırmış ise eğer min ar saniyeti ikinci rekatta başını kaldırmış ise ruku'dan kabla duhulihi ma'ahu onunla beraber namaza girmeden önce fatihat usalatul cum'ati cuma namazı artık ondan geçmiştir. Feyadkhulu ma'ahu bi niyyati zuhri Öğlen namazının niyetiyle imamla beraber namaza girer İmam selam verdiği zaman Onu öğlen namazı olarak tamamlar Anlaşıldı Yani mesela diyelim ki Burada cuma namazı kılınıyor Sen de kapıdan geldin içeriye girdin Namaza başlanmış Birinci rekat bitmiş İkinci rekata gelmişler. Şimdi sen ne yapacaksın? Öğlen namazını mı kılacaksın? Cuma namazını mı kılacaksın? Diyor ki: Eğer imamla beraber bir rekatı idrak edebilirsek, yani ittifak burası. cuma namazını idrak etmişiz demektir. Yani imam selam verdiğinde biz bir rekat daha kılacağız. Sonra biz de selam vereceğiz. Ama bir rekatı idrak edememişsek, o zaman biz ne yapacağız? Öğlen namazına niyet edip imama tabi olacağız. İmam namazı bitirdikten sonra biz dört rekat daha kılacağız. Anlaşıldı. Şimdi biz ne demiştik? Demiştik alimlerin arasında ittifak edilen bir nokta var. Kişinin rekatına yetişmiş olduğu namaz, kişinin idrak etmiş olduğu namazdır. Ve o rekatı bir daha kılmasına gerek yoktur. Dedik burası ittifak edilen bir nokta. Men edrake rak'aten mine salati fekat edrake salat. Tamam mı? Bu muttefekun aleyhi olan rivayet. Kim? namazdan bir rekatı idrak ederse namazı idrak etmiştir. Lakin dedi ki, ihtilaf edilen konu neresi? Ne ile rekatı idrak edebiliriz? Yani rekatın neresine yetişirsek o rekatı idrak edebiliriz. Dedi ki, cumhur ulemaya göre rukuya yetişirse bir adam ne yapmıştır? Rekatı idrak etmiştir. Öyle mi? Yani rukusuna yetiştiğin namaz hem o namaza yetişmişsin demektir hem de o rekatı bir daha kılmana gerek yok demişti. Ama demişti ki, Ebu Hureyre, sahabeden İbn-i Hazm ve ehli hadisten bazıları demişler ki rekatı idrak edebilmek için kişinin Fatiha'yı idrak etmesi lazım. Fatiha'yı okumuş olması lazım. O zaman, ha öyle ha böyle. Yani Cuma namazının ikinci rekatında geldik. Cumhur'a göre lukuda yetişirsek, o artık bizim için Cuma namazıdır. Cuma namazına niyet edip namaza duracağız. İmam namazı bitirdikten sonra biz bir rekat daha kılacağız. Asan oldu Cuma. Tamam Ama diyelim ki biz imam Rukudan kafasını kaldırdı. Biz ondan sonra geldik yetiştik. O zaman artık bizim için Cuma namazı yoktur. Çünkü Cuma namazının son rekatı olan ikinci rekatı da kaçırdık. Ne yapacağız peki? O zaman ölen namazına niyet edeceğiz. Ondan sonra namaza duracağız. Anlaşıldı mı? Zaten o diğer görüşe göre de Fatiha'ya yetişmedik mi? Rukuda yetişsek bile Cuma namazına, şey, namaza yetişmemiş oluyoruz. Tamam Bu meseleyi zaten anlatmıştık. Bir daha anlatmaya gerek yok. Öyle değil mi? Bu cemaat namazı, mesbukun namazını anlatırken bu meseleyi zaten tafsilatıyla beraber anlatmıştık. Bir daha burada anlatmaya gerek yok. Aynı oradaki tafsilatın aynısı Cuma namazı içinde geçer. Öyle söyleyelim Tamam. Cumhur dedik iki tane delile yapışmışlar. Bir tane Ebu Bekren'in rivayetine yapışmışlar. Değil mi? Ebu Bekren zâdekallâhu hersen felâ ta'udu rivayetine yapışmışlar. Bir de sünenlerde gelen men edraker ruku'a feqad edraker raka'a hadisine yapışmışlar. Birincisi sahih ama sahih değil, Hatta peygamber nehyetmiş bir daha yapma diye. Öyle mi? İkincisi sahih ama sahih değil demiştik. Öyle değil mi? İkincisi, sarih ama sahih değil yani. Men fakat Rivayeti de sarihtir. Yani rukuyla ile rekatın idrak edileceğine dair ama sıhhati ihtilaflıdır dedik. Lakin Fatiha'nın rükun olduğu, Fatiha'sız namazın olmayacağı, Fatiha'sız namazın eksik olduğu, Fatiha u Khumya'nın namazın olmadığı gibi hem Buhari hem Müslüm'ün rivayet etmiş olduğu onlarca rivayet ise bunlar üzerinde ihtilaf olmayan rivayetlerdir demiştik. Evet. Devam edelim mi? Yeter mi? Yeter mi? Tamam. Geriye ne kaldı şimdi? Şurutsa, u kudbe hutbe ve hutbenin şekli, sünnetleri, vacipleri, olmazsa olmazları onlar kaldı. Onları da bir dahaki dersimize inşallah işlersin. Yani. Sorusu olan var mı? Buyur. He, sen şey yaparsın o zaman. Yani kendi Allah kimseye gücünden fazlasını yüklemez Ne olarak galibuzdan sende ne şekilde yerleşmişse ona göre muamele edersin. O şekilde namaza girersin. Diyelim sen cuma diye girdin ee, namaza. Bir baktın sen birinci rekat herhalde dedin. Düşündün girdin rükudan sonra ne de olsa bir rekat daha var dedin. Namaza girdin baktın imam selam verdi. Sen kalkıp dört rekat kılacaksın. Ölen namazını tamamlayacaksın. Çünkü orada o vakit iki namazın da mahalli, Yani cuma namazının da mahalli, öğle namazının da mahalli. Öyle değil mi? Sen galibu zannınla hareket ettin. La yükellifullahu nefsen illa usahat. Allah kimseye gücünden fazlasını yüklemez. Namazı bitirdin, baktın namaz bitmiş. Sen kalkıp dört rekat öğle namazını kılacaksın. Evet. Hacab, e, cuma namazının sayısı... Şimdi hadis şu Peygamber Aleyhisselatu vesselam Cuma namazını kıldırırken Şam'dan bir kervan geldi Peygamberimizin etrafındaki insanlar Peygamberimizi bıraktılar Aleyhisselatu vesselam kervana koşuşturdular Peygamberimizin yanında sadece 12 kişi kaldı e Ne alaka? Yani 12 kişi kasten mi kaldı? Hani biz 12'miz kalalım 11'e düştük mü cuma namazı batıl oluyor diye mi kaldık? Değil. Yani o 12 kişi belki belki ravi 12 kişi de değil yani. tahminen de söylüyor olabilir. Yani tek tek saymış, saymamış da olabilir. Yani tahminen 12-13 kişilik bir grup kaldı. Şimdi buradan 12 kişi oldu mu cuma sahihtir. 12 kişi olmazsa cuma batıldır. Böyle bir delil çıkmaz buradan yani. Öyle mi? Ne zaman çıkar? Sahabe biliyordu ki 12 kişinin altına düştü mü cuma namazı batıl oluyor. Ondan dolayı 12 kişi yani kalkmadı, diğerleri kalktı gitti. Böyle bir şey var mı? Yok. Yani böyle bir şey söylemek için ortada bir kastı olması lazım. O 12 kişinin orada kalmaya kastetmiş olmalı lazım. E böyle bir şey de yok. E böyle bir şey yoksa bu istidlal metodu yanlış bir istidlal metodu. Yani burada hadisi bize sevk eden ravinin kastı 12 kişiyle olur. 12 kişinin dışında olmaz değil ki biz diyelim burada adedi 12 için zikretti. Adedi bir vakayı beyan etmek için zikrediyor. Anlaşıldı? Başka sorusu olan? Tamam. Çadır kıl çadırlar var ya. Şimdi bir bez çadırlar var. Bir işte Kaddafi mesela Amerika'ya falan gittiğinde beyaz sarayın önüne kıl çadır kurduruyor ya işte kıldan çadır. Bedevilerin kullandığı çadır kuytu kurduruyor mesela. Hala bedeviler var yani hala aynı bedevi devlet reisi olmuş olsa da tavut. Bedeviliği devam ediyor. Çadırların nevleri farklı farklı. Yani pamuktan çamurlar var, şey çadırlar var. Kalite kalite yani bir de. Aynı zamanda zenginliğe göre, yaşanılan yerin hava şartlarına göre göçebeler farklı şeyler kullanıyorlar, farklı çadırlar kullanıyorlar. Tamam? Başka? Tamam İshak. Vahyur Duaına elhamdülillahi rabbil alamin.